böyle istiyor sık sıkın diye işte böyle. Şimdi tekrar hep hep o söyleriz ya. Tekrar maksa. Kuba başka. Burada da tekken tekken aşağı. Bununla da tek de paketler. Kaynıyor diye iste bak işte. Bu hoş geldin. Tamam. Şeyde klonlama yapayım diyor. Hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Çok, şükür. Çok şükür. Bak adam cihaz <gülüyor> yazmış. <gülüyor> Doktor tezi olarak hazırlamış dedeciğim bu kitabı. Evet. Şöyle. Evet. Burda Mahur'daki Mufakiryesi, bu öbüründen çok az baktı. Örneğin bize üç pariyonun çizgi, bir yan çizgi, ben yani gösteriyorum Mahur'daki pariyonun beş komandı falan, yani Mahur'a da kalemteni vermem. Bırak <gülüyor> sen bir şey, bir, bir komandı var, hoş <gülüyor> hoş <gülüyor> <haydi>. <gülüyor> bir meyve Hoş geldiniz. Bakın, Nasıl <gülüyor> Azerbaycan'da da